Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimcilik Hazırlayan ve sunan Hülya Denizay. Efendim, merhaba. Uzun bir ayrılıktan sonra sizlere hem de yeni yerimizde kavuşabilmenin heyecanını yaşıyorum sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün e, değneklerimle geldiğim bu programımı hem de Kader gibi çok kıymetli konuklarımla yapacağım için çok özel, çok güzel bir program yaşayacağımıza inanıyorum. Sevgili Fatma Aytaç ve Kezban Mutlu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim, Fatma Aytaç, Kader'in Kadıköy Şube Başkanı, Kezban Mutlu da Kader'in Şube Yönetim Kurulu üyesi. Şimdi aslında Açık Radyo dinleyicilerinin kaderi bildiğini tahmin ediyorum. Ama biz bu kaderin kurulmasını yeni duymuş olan veya kaderimiz bu mu diyenler varsa neden kader kurulduyu Fatma Hanım sizden bir dinleyelim. Kader nedir? Neden kuruldu? Teşekkür ediyorum. Kader 4 Mart 1997'de Şirin Tekeli Öncülüğü'nde kurulmuş. E, misyonumuz seçim ve atamayla gelinen bütün karar mekanizmalarında kadınların temsil oranını erkeklerle eşit kılmak. Karar alma mekanizmalarında ve siyasette kadınların etkin ve yetkin çalışmalarda bulunmasını sağlamak ve kadın sorunlarının çözümüne yönelik politikalar geliştirmek. Ayrımcı kanun ve politikalara müdahalelerde bulunmak. Kadınların tüm pozisyonlara aday olmasını teşvik etmek, siyasi yaşamda ve karar verici pozisyonlarda olan kadınlar için bir destek ağı oluşturmak ve kamuoyunda toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla kurulmuş. Evet, e, çok önemli, çok hassas konular. Peki, e, bunu yapabilmek için nasıl çalışıyorsunuz? Çünkü biliyorum, gerek reklamlarınızdan, gerek kampanyalarınızdan çok özgün ve çok e, profesyonelce yaklaşıyorsunuz. Bu amacı gerçekleştirebilmek için nasıl bir örgütlenme modeli oluşturdunuz? Ne yapıyorsunuz? E, kader... E... Yedi şube ve sekiz temsilcilikten oluşan bir örgütlenmesi var. Yaklaşık 1500 üyemiz var. Biz yedi şubeden bir tanesiyiz, Kader Kadıköy Şubesi olarak büyük şubelerden bir tanesiyiz. Kader kadınların kadın yurttaşları güçlendirmek adına bir dizi eğitimler yapıyor. Bunlardan bir tanesi toplumsal cinsiyet eğitimleri, bir tanesi siyaset okulları. Bunu Türkiye'nin her tarafında düzenliyor ve özellikle seçim dönemlerinde periyodik olarak düzenliyor. Ve kadınlar için bir dizi döküman oluşturuyor, eğitim dökümanları oluşturuyor, lobicilik çalışmaları, savunu çalışmaları yapıyor ve çok renkli kampanyalar düzenliyor. Her seçim döneminde gerçekten kaderin çok renkli güzel kampanyaları oluyor. Bunlardan da ilerleyen saatlerde bahsetmek isterim bir konuda bahsetmek istiyorum. her 8 Mart'ta yani Dünya Kadınlar Günü'nde kader bir karne veriyor. bu yıl da karne verdik. müsaade ederseniz. Kime verdiniz karneyi? Söyleyeyim. Vallahi artık kimi üstünde alınırsa Türkiye yönetimine diyelim. Veya da belki de hepimize. Veya Hepimiz da hepimize. Tabii Gayet tabii ki. olmak istediğimize göre değil mi? Veya da hepimize bir karne verdik. Maalesef bu karnelerde Türkiye her sene sınıfta kalıyor. Bu yılda değişen bir şey olmadı. Ama moralimizi bozmuyoruz. Moralimizi Durumdan bozmuyoruz. vazife çıkartıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biz mücadelemize devam ediyoruz. Evet. Peki nedir o sınıfta kalma nedenleri? Şimdi onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Temsil oranı açısından tabii ki bakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde %14.3 oranında kadınlar temsil ediliyor. Bakanlar Kurulu'nda %3.8 başarısız. Kadın müsteşar oranı 0, yüksek yargıda kadın oranı 0, kadın vali oranı 1.2, %1.2, kadın belediye başkanı oranı %1 bile değil 0.8. Buna mukabil erkek şiddetine kurban giden kadın sayısı 2012 rakamları 165, işveren ve meslek örgütü kadın başkan oranı %0. Kadın rektör oranı %6 ve e, siyasi partilerde işte e, temsil oranı kadınların siyasi parti il başkanı, ilçe başkanı vs. %7.7. Bu oranlara bakınca ülkenin yarısı kadın ve kadınların temsil oranı gerçekten çok düşük. Buna mukabil şiddetle ilgili e, oranlar oldukça yüksek. E, biz de böyle baktığımız zaman konuya öğrencimize Demokrasinin gereği olarak gereği olan eşit temsinin sağlanmasında gereğini yapmadığı için başarısız notu verdik. Uluslararası sıralamalarda Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesinde gerekli adımları atmadı ve potansiyelini gerçekleştiremediği için başarısız not verdik. Sınıfta kaldı. Sınıfta kaldı. Tekrar edecek. Tekrar edecek. Evet. Tekrarını başarılı bir şekilde bekliyoruz. Bunun içinde siz durumdan vazife çıkartıyor. Yani çok önemli bir çalışma yapıyorsunuz ve e, onun içinde çalışmalarınızı kamuoyunun dikkatini çekmek için evet. e, çok farklı e, kampanyalar düzenliyorsunuz. Demin biraz çok e, bir cümleyle bahsettiniz ama evet. neden e, dikkatimi çekiyor? Gerçekten çok etkileyici reklam afişleriniz oluyor, herkes konuşuyor. E, yaratıcı, çok güzel e, çalışmalar ortaya çıkıyor. Bunun sebebi nedir? Yani ben sebebini tahmin ediyorum da programımız e, sosyal girişimcilik olduğu için bununla çok örtüştüğü için bunu sizin ağzınızdan e, dinlemek istiyorum. E, şimdi tabii ki biz bu kampanyaları yaparken dikkat çekmek durumundayız. E, o yüzden vurucu, çarpıcı kampanya yapmak istiyoruz. Medya kampanyalarına 1999'dan bu yana yani e, kurulumuşumuz 97 olarak düşünürsek hemen akabinde kampanyalara başladık. 1999 kampanyamız mesela şöyle genel seçim kampanyamız erkek vekili mi milletin vekili mi vekili mi e, 2002'de Beni unutanı ben de unuturum. Bunu kadınlar söylüyor. Yani sen beni aday göstermeyi unutursan ben de oy vermeyi unuturum manasına. 2004'te e, yerel seçim kampanyası kadın adaylar aranıyor diye çarpıcı bir afişle bir kampanya yaptık. 2007'de bu en çok ses getiren ve kaderin de aslında bir anlamda e, tanınmasını sağlayan kampanyalar oldu. Meclise girmek için erkek olmak şart mı? Hı. Diğer adıyla Bıyıklılar kampanyası. Ünlü kadınlar önüne geldi, e, geldi. Afişle. afişlerden <gülüyor> gelmiştir. Bıyık takıp afişlerde yer aldılar. Meclise girmek için erkek olmak şart mı? Temsil olarak da bıyık taktılar. 2009 yerel seçimlerinde üçümüz de aynı fikirdeyiz. Ee, Başbakan Erdoğan, Devlet Bahçeli ve e, Deniz Baykal, üçü de böyle kol kola girmiş yan yana duruyorlar ve üçümüz aynı fikirdeyiz hangi konuda kadınları meyse sokmamak <gülüyor> konusunda şeklinde. Bu konuda da azimle devam ediyorlar. <gülüyor> azimle devam ediyorlar ve 2011 genel seçimlerinde bizim de yönetimde olduğumuz dönemde 275 kadın kampanyası yaptık. Gerçekten 275 kadın meclisin yarısı yani oradaki koltukların yarısını biz istiyoruz diye yola çıktık artık zaten hedefimiz kota falan değil koltukların yarısını kadınlar istiyor. Şimdi sizi zorlayacak bir soru soracağım Mesela, cevabını tahmin ediyorum ama özellikle sormak istiyorum. Bu kadar çalışmanın sonucunda bu dünden bugüne değişimlerde sizi ümitvar eden şeyler var mı? biraz var Çünkü aslında bakarsak meclisteki kadın temsil oranlarına baktığımız zaman, bir önceki dönemdeki meclisteki kadın oranı %8'di şu anda 14.3. Yani iki katı değilse bile iki katına yakın bir sıçrama yapmışız. Tabii ki bu birebir kaderin yaptığı bir şey değil. Bütün kadın örgütlerinin katılımıyla oluşturulmuş bir şey. Ama e, yukarıya dönüşüm, doğru... Dönüşüm, pozitif tabii, dönüşüm var. Pozitif diyorsun. dönüşüm var. Dolayısıyla bu bizi hakikaten ümitlendiriyor. Şimdi e, genel e, yönetimde yaptığımız bu e, sıçramayı şu anda yerel yönetimlerde yapmak istiyoruz. Çünkü yerel yönetimlerde kadın oranı çok düşük. 0.8, bir bile değil. Dolayısıyla 3 katına bile çıkarsak hiçbir şey ifade etmiyor. Onun için e, ciddi bir şekilde yerel yönetim kampanyasına. Hazırlanıyoruz. Bu konuda ümitliyiz. Evet e, o zaman biz bir müzik arası verelim. Müzikten sonra biz bu konuda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Neler yapılır? Ve bekledileriniz, dinleyicilerimizden katılmak isteyen varsa nasıl katılabilir? Bu konuları konuşmayı da müzik sonrasına bırakalım. Mert şimdi ne dinliyoruz? Mert'in seçtiği bir parçayı dinliyoruz. Benim yok benim oğlum kadına yakışır. Evet sevgili Açık Radyo dinleyicileri Mert'in seçmiş olduğu güzel müzikten sonra kader Kadıköy Şube Başkanımız Fatma Aytaç ve yönetim kurulu üyesi Kezban Mutlu ile sohbetimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölümde neden kader kuruldu dedik. Şimdi kader ne yapıyor? Sevgili Kezban Kezban diyorum çünkü benim çok sevdiğim saydığım bir arkadaşım. Ee, sen bize yerel seçimlerle ilgili nasıl bir çalışma yapacaksınız onu anlatacaksın galiba. Evet e, şimdi bunu iki e, açıdan inceliyoruz. Bir tanesi genel merkezin yaptığı. Aslında e, Kadın Adayları Destekleme Derneği e, biraz kurumsal çalışıyoruz. Bir Bazı stratejiler belirliyor ve e, genel merkezin bu stratejilerinde şubeler belirliyor kendi bölgelerinde uygulamalara çeviriyorlar. Bazen proje bazlı, bazen de faaliyet bazlı çalışmalar var bu yapıda. Tabii genel merkezin 2014 yerel seçimlerine yönelik yapacağı genel çalışmaların yanı sıra şubelerde genelde kendi bölgelerindeki adayları bir taraftan desteklemek, bir taraftan adaylığa özendirmek gibi detay çalışmaları var onun için genel merkezin yapacakları diye tespit edersek yani öyle ele alıp onu önce açarsak bir söylem belirleniyor ve bu da biraz önce kampanyaları konuştuğunuz gibi profesyonel reklam ajanslarının yönlendirmesiyle oluyor ve o söylem adı altında da... Araya hemen gireceğim. Buyurun. Demin vurguladık mı emin değilim. Profesyonel reklam ajansları evet. ama gönüllü yapıyorlar bu evet. işi değil mi? Evet. O da evet. çok önemli. Evet. Evet. Hani herkes elini taşın altına koyarak bu işi yapıyor. Evet, Hı -hı. evet burada e, genel merkezimizin yaptığı e, uygulamalar da tüm e, faaliyetleri... Oradan götürebilme şansları oluyor. Mesela bir internet radyoculuğu e, konusunda girişimimiz var. Tüm adaylar e, siyasette 2014'te aday olacak tüm e, kişiler, kadınlar bu radyodan faydalanabilecek. Onun dışında e, aday desteklemesinin farklı şeyleri var. Tabii e, biraz kişisel gelişimlerini adayların e, eğitimden geliştirmenin yanı sıra diğer e, baskı e, tanıtım gibi e, şeyleri de e, konuları da destekleyen bir yapı var genel merkezin. E, dolayısıyla mentorluk hizmeti de bu sene devreye giren bir hizmet ee, özellikle eski seçilmişlerden deneyim sahibi olan e, kadınlardan bilenler Ye bilmeyenlere aynen, aynen bilenler olacak. bilmeyenlere destek olacak tabi bunların e, prosedürlerinin hazırlıkları kişilerinin seçilmeleri uygulamaya başlayış gerçekten ciddi bir iş ve e, bu konuda genel merkezde e, çok büyük fedakarlıkla bu işi e, götürüyor Tabii biz şubelerde kendi bölgelerimize adaylığa özendirmek adına bir şeyler yapıyoruz. Bu birinci adımda adaylığa özendirmek biraz önce konuştuğunuz şeylerle çok ilgili. Kader bugüne kadar yaptığından sonuç aldı mı? Evet aldı bu yönüyle. Daha farkındalık yaratmanın Kendisi sonuçlarını. Kendisi öğrendi. Evet, sonuçlarını da 2014'te daha fazla sayıda aday çıkacağının beklentisiyle bekliyoruz. Yani bu bizim bir sonucumuz, başarı göstergemiz evet. olacak. Bunu görüyoruz. Aslında sahada da görüyoruz. Hakikaten kadınlar daha kendi özgüvenlerini yükseltmiş ve aday olmaya hevesli, kaderden destek alma yönüyle bilinçli. Bu da bizim için önemli. E, adayları çoğalttıktan sonraki dönemde de tabii e, eksik kaldıkları bazı noktalarda da onlara e, bilinç yaratmada devam edecek. Biz şunları soracağız onlara e, yerel meclislere seçilirseniz kadın sorunlarını dile getirecek misiniz diyeceğiz. O Onun için önemli bir fırsat. E, veya kadınların bu yerel kararlarda söz sahibi olmalarını sağlayacak mısınız diyeceğiz. Gerekse TK işbirlikleri çünkü bugün yerel meclislerin sözde işbirlikleri yerine biraz kadın örgütlerine yönelik işbirlikleri bizim için önemli. Ee, bu önümüzdeki seçim yerel seçim olduğu için kentsel hizmetler de kadına yönelik kentsel hizmetler bu da çok dikkat çekici bir nokta. Onların eğer adayların bu konuda bilinci artarsa seçildikleri noktada da inanıyoruz ki ona dönük e, hizmet üretebilecekler. Ee, tabii bundan sonra da biraz mutabakat şeklinde e, bu bilgilerle bize geri e, şeyleri beslemeleri yaparsa da kader yeni stratejilerini ona göre e, çizebilecek. Bu arada biz özellikle birinci bölgede şubemiz birinci bölge seçim bölgesinde kadın muhtarları da çok destekliyoruz. Ve buradan belki dinleyicilere o mesajı vermek lazım. Muhtar adayı olacak olan tüm çevresindeki kadınları bize yönlendirebilirlerse bu konuda çok memnun oluruz. Biz yeni bir projemizden bu çalışmalara başlayacağız Mayıs döneminde. E, değişik ilçelerde değişik toplantılar yapacağız. Aday e, olmanın onlara e, kolaylık sağlamanın birçok şeyini <gülüyor> birlikte paylaşacağız. E, bu işin e, adaylara yönelik çalışmaları ama bir tarafı da e, adayları seçecek kişilere yapacağımız baskı e, çalışmaları var. Bu çalışmalarda şöyle e, özellikle belediye başkanlarına ilçelerin... E, ilçe Parti başkanlarına gelecek seçimlerde ne kadar kadın aday göstereceksinizi soracağız. Hatta onların gösterme konusunda da yerde tespiti önemli siyasette. Çünkü son sıralarda gösterilen kadın adayların seçilmeme korkuları var ve bugüne kadar hep böyle süre gelmiş. Yani Maalesef sanki va yaptım mı yaptım evet. ama zaten sonuç alınmayacağı evet. belli baştan mı oluyor. Şimdi evet e, diyelim ki bir e, seçilecek kişi sayısı 40 kişi bu 40 kişinin 35'ten sonrası kadın olduğu takdirde ilk 20 kişi seçilecekse bunların hepsi erkektir. Dolayısıyla hmm. kadın aday gösterdik e, şeyi e, tamamen kağıt üstünde. kağıt üstünde kalan yaptık mı yaptıkmış gibi evet. yapmanın bir başka Onun şey için mi? biraz o konularda da artık e, Seçicilere baskı yapmak bizim vazifemiz olacak. Genel anlamda işte fuarlarda seçmeni bilinçlendirmek veya kadın muhtarların kampanyalarını değişik biçimlerde duyurmak üzere onlara destek olmak. Pardon fuarlarda derken ne tür fuarlar? Genelde e, kadınlara yönelik takı Ay, yapılan fuarları... Yapılan yani herhangi bir fuar. Evet, herhangi bir e, Bu bir şey yıl içindeki bir proje. Yani kadına değil. ulaşılabilecek her noktaya gitmek diyebiliriz evet. değil mi? Çünkü evet. seçecek, bu, bu, seçecek bu olan. Bu konuda kadın. önerilere açık mısınız? Yani Tabii açık ki. radyo dinleyicilerinden bize gelin şöyle bir yerde destek verin derlerse... E, ...bunu değerlendirmeye Memnun alabiliyor geldi. musunuz? De. Biz Kadıköy Şubesi olarak yapacağımız Peki o zaman size nasıl ulaşacaklar diye bir soruyu sonunda e, sorayım. O, o zamana kadar e, sadece kader.org.tr'den girerek de herhalde ulaşılabiliyor tabii, tabii web sayfasında. Evet ben sözünü kestim kusura bakma <gülüyor> Duyudu, dinledikçe heyecanlanıyorum... E, ben şöyle bir şeyi söyleyeceğim... ...özellikle söyleyeceğim... ...yani biraz olayı... ...didiklemek için söyleyeceğim... Evet. E, ...yıllar önce... ...ben politika... benim işim değil demiştim... ...ben politikada uğraşmayacağım... ...demiştim... ...bunu Kezban Mutlu ile zaman zaman tartıştığımız için... ...onun görüşünü biliyorum... Hmm. ...ama... ...bu arada ben bunu sorayım... ...kadınlar politika ile uğraşmadan... Ki dediğiniz gibi kadın kolları var ama o kadın Hı -hı. kolları daha çok erkekleri destekleme tabii, şeklinde. Mutfak vazifesi görüyor. Toplumun evet. ilerlemesi mümkün olmaz demişti Kezban. Katılıyorum. Ama bunu sağlayabilmek için yaptığınız bu kampanyalardan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Fatma ee, Hanım bu konuda siz bir şey söylemek ister misiniz? Evet şimdi tabii ki eşit temsil. Kezban Hoca'nın söylediği gibi eşit temsil aslında yalnızca kadınların adına bir şey değil. Eşit temsil demokrasinin gereği. Dolayısıyla demokrasiye de katkıda bulunmak adına biz kadın ve erkeğin eşit temsil edilmesinden yanayız. Bu kampanyalarla farkındalık yaratıp kadınların ben de yapabilirim, ben de aday olabilirim görüşünü arttırmak, kadınların bu motivasyonunu yükseltmek istiyoruz ve gerçekten bu kampanyaların sonucunda bu çıkıyor e, ortaya. E, kadınların içindeki cevheri aslında e, biz teşvik ederek e, ortaya çıkarmak ve kadınların da o koltuğa aday olmasını sağlamak istiyoruz. E, bu e, söylediğim gibi şunu hedefliyoruz aslında. Tam da kaderin hedefine uyan bir şey. Şöyle söylemek istiyorum. Kadınların kendi kararlarını verebildiği, eşini işini seçebildiği, istediği mesleği yapabildiği, siyasette eşit temsil edildiği, özgür olabildiği... ...kesinlikle şiddetsiz bir ortamda yaşadığı bir ülke istiyoruz. Bunu sırf kadınlar için değil, çocuklarımız için ve bütün ülkede yaşayan herkes için istiyoruz. Zaten Dolayısıyla o olunca evet, mutlu bir ortamda herkesin eşit ve refah seviyesi yükseleceği malum. Evet, çok doğru. Biliyorum vaktimiz çok azaldı ama şunu şu noktaya çok kısaca değinmek istiyorum... Yerel seçimlerde eskisinden daha zor şu anda kadınların işi çünkü yaklaşık 1525 belediye kapanmış durumda. Dolayısıyla yaklaşık 4000 tane e, belediye e, başkanı ve belediye meclis üyesi de kadınlarla birlikte yarışa giriyor olacak. Onlar da kendilerini sıralarda yer bulmaya çalışacaklar. Dolayısıyla... Bir, önce, bir önceki hazır. yerel seçim, seçimlerden şu anda kadınların işi daha da zor bu kadınların önünde hakikaten ekstra bir engel olarak duruyor. Bu noktada hem siyasi partideki karar yöneticilerine hem de seçmenlere kadınları seçme yönünde büyük bir görev düşüyor ve büyük bir bilinç düşüyor. Biz de bunu yapmak üzere çok yaratıcı bir kampanya düzenleyeceğiz ve bu konuda hep birlikte çalışacağız kadınlarla. Peki e, programımızın sonuna gelirken e, ben e, bu kampanyaya başlıyoruz dediniz Mayıs ayında. Evet. Size e, Fikri ölen, bedenen, ruhen destek vermek isteyenler için iletişim hı. bilgilerini rica edelim. Hı hı. İsterseniz ben vereyim. E, biz Kadıköy'de e, Hasanpaşa'da derneğimiz e, adresi vermiyorum ama bir telefon vereceğim e, dinleyiciler için. E, 0216 428 58 25. Bir daha tekrar edelim. 0216 428 58 25. E, Faksa ulaşmak isteyenler için bir de faks numaramızı vereyim. 428 13 07 0, 216 yine başta tabii. Ama demin söylediğim gibi kader orgtr'den de sizinle iletişim kurmaları mümkün, mümkün herhalde değil mi? Tabii ki. E, kampanyanızın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyoruz tabii ki. Çok teşekkür, teşekkür ki. ediyoruz. <gülüyor> Umarım gelecekteki yaptığınız çalışmaları tekrar burada bir değerlendirme fırsatı elde ederiz. Yine beraber olabiliriz. İnşallah. Biz de bunu çok isteriz. İnşallah. Tamam. O zaman tekrar görüşmek üzere. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili açık radyo dinleyicileri bu dönemin son programına geldik. Bir sonraki dönemin ilk programında görüşene kadar size yolunuz açık, gücünüz bol olsun diyorum. Bizi destekleyen Elif Bilgin Altınbaş'a, ben ve Mert adına teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimcilik Hazırlayan ve sunan Hülya Denizal.